Ben son oturumunda hem de büyük bir son oturumun hem de senkozyonun son oturumuna hoş geldiniz. Ee, i̇lk konuşmacımız Arif Çağlar konuşmasının başlığı Hediye'dir Tavuz. Buyurun ben. Tamam oldu hem de en ciddi sorumlulmuş oldu. Böylelikle anlatacağım konunun içerisine de verdiğim bir iş olarak görüyorum. Teşekkürler. Tabii diğer bütün konuşmacılar ve katılımcılar için hepsine teşekkür ediyorum. Tabi benim konuşmamla rekor olarak ilişkili olduğum için böyle bir özel teşekkürler. Hak etmiş olduk. Şimdi evrenin tamrısına anlatacağım sözü verdim. Tabi dinleyicilerin hepsine böyle bir unut vermiş oluyorum. Bakayım o konuşmacının nasıl yerine bir yerine getirebilmesi gereken en önemli konu. Dinç cümlesi olarak da şunu söylemek istiyorum. Hevleri anlatmadan evvel anlatmaya çalışacaklar. Çünkü tabii zıplık, çelişki, olumsuzlama, negasyon, negatif üç gündür bunları dinliyoruz. Bende de böyle bir cilt suyandık var. Hevleri hevla olmadan dinledim. Tabii bu diyalektik bir şey olmayacak, benim sözü yürüyecek halim yok. Ama bir deneme yapacağım. Daha çok etrafını... Hı. İlk sorun, geçen oturumda da sözü geçtiği gibi neyleri anlamak mümkün? Şimdi, burada üç tane değişik problemle karşılaşıyoruz. Okul olarak ve tartışmalar olarak. Birincisi, dil İkincisi, içinde bulunduğu felsefe, siyaset ortalarının açısından. Yani tüm bu kitapları yazarken. Üçüncüsü, biyografik de olarak bu sorunlar. Çünkü kendi eğitimi, gelişimi, içinde bulunduğu kolegütler, karşılaştığı sorunlar ve nihayet her düşünür gibi kendi düşüncelerinin değişimi açısından da. Çünkü, yani kısaca insanın altına geliyor, Bertolt Brecht'in, Bay Kaan'ın, iki tane müzikçi küçük ikaleri var. Orada bir sokak sanatçılığı adam ayka eder hep hiç değişmiyor. Bakan çok kötü. Yani yaşanamaz. Olması lazım hiç değişmemesi. İçindeki eee mağaraya eğil mantığıyla giriyorlar. Taksim'de aslında ki o biçimler çok doğru bir şekilde işaretle. Dinler açısından Birendan Paşa o kadar açık bir şekilde bütün olarak sergiledik. Benim söyleyecek sadece dıştan bir iki küçük hareket olduğumuz için bir şey. Şimdi e, yaklaşık iki yıl gelecek bir Almancıyı anlamak. O dilin içerisinde orada o kelimelerin nasıl bir alın içerisinde kullandığını anlamak lazım. Şimdi bu konuda tabii Almanlar ile bir çalışma yaptılar. Bunlar zaten çok sever bu çalışmaları. Gülüm kardeşleri söz gibi biliyorsunuz 33 cintalvinde ve her bir çeşinde 38 cintalvinde 2 cintalvinde internette de var. Çok kapsamlı bir çalışma. Gülüm kardeşlerle alması boşuna değil. Onlar başlatıyorlar. Yıl 1848 bunun bir işi 1971. 5 Alman devleti çöktü ve bu sözlük ortaya çıkabiliyor. Böyle uzun, soluklu çalışmalar yapılabiliyor. Fakat bu sözün bir özelliği var. Bütün kullanım alanları yazıyor olmasına rağmen onun içerisinde heyde, hangi kelimeyi, ne anlamda, hangi varlığını cidden duyarak kullanmış olması göremezsiniz. Bu olsa çok rahatlatıcı bir şey olacak. Bütün okurlar için. Dolara denecek başarılı işaret ettiği gibi efendim, öz, weism, hayr, ferdin, zayn vesaire bunu oradaki kullanımı nedir? Hepimiz yani, Almancı'dan da anlıyoruz. Fakat tam 200 yıl önceki şeyleri bulmak gerekiyor. Peki böyle bir çalışma mı yok? Var mı? Var. O da yok. Ama mesela fenomenoloji kelimesine bakmak için bulamam. Çünkü M'ye kadar gelebilmişler. 1948'de başlamış Hegel'de belirttiği Göğteli. O tamam, çok uzağında değil ama sadece Göğteli'ni döküyor. Onun bütün kelimelerini kullanıyor. Bütün kelimeleri hangi anlamda, bağlamda ve kimden duyarak o sırada hangi gazetede ne yazdı da oradan duymuş ya da okumuş olabilir meselesine kadar hepsinin hayırlısını gösteriyor. <gülüyor> Peki, bunu Göğteli Ne yapacak yere Hegel'de yapsalardı Şimdi işimiz biraz daha kolay olacak olacaktır. Yakınlarda bu konudaki bir röportajda 90 bin kelime dökülmüş ve çalışıp unatıda olduğu söyleniyor. Beş aylık üniversitede. Doğu Almanya'da başlamış. Tabii röportajı yapan soruyor, niye elbiyorken? Yani. Cevap da çok. 1948'de gördüğümüz o Almanya'da donatılan Alman Cumhuriyeti kurulduğu zaman Nazi kendisi için manipüle edemediği tek adam olarak gördüğüm. <gülüyor> Hepsi <seni> manipüle etmişler. <gülüyor> Tebrikler var. Ki. Onun için ne bir şey seçip Alman dilinin yeniden bir Alman dünyası olarak kurulabilmesi için bulabildiğimiz en iyi kaynağı götürecek. <gülüyor> Videolar büyük istedikleri 90 bin kelime düşünülürse İngilizce'nin en çok yerine kullanan yazarı Shakespeare 30 milyon. Tabi Göte'nin doğal bilimleri dair her şeyle ilgilenmiş olması yeterli bir ayrı zengin daha Şimdi diğer felsefeyle ilgili sözlük vesairelere baktığımız zaman da spesifik heyletişi böyle bir şey bulmak Çünkü bu bir olarak muhakkak ki, Nanttaş'ın söylediği gibi yani iyidir Felsefecinin her zaman yapması gerektiği gibi günlük konuşulan dili de kendisine temel alan yapması beklenen bir şeyle o günün Almancasını halkın da anlayabildiği ve oradan geliştirdiği bir Almancayı kullanıyor. Bu aslında Hitler'in ilk olarak yaptığı bir şeydir biliyorsunuz. Yani Christian Wolff'dan sonra ilk defa Latince olmayarak Almanca kullanan Kant. Christian Wolff başlar ama Kant bir e, militan danlanışta Almanca yazar. Çok e, aydınlanmanın içerisindeki bireyin kendine gelme, kendisini anlama meselesiyle de Türkçe'de yaşadığımız bir sorun olarak anlaşılabilir bir yanı var. Şimdi bütün bu zorluklara rağmen tabii bir anlama deneyimi olarak yani bu okuyoruz. Ben de okuduğum kadar bir şeyler ne anladıysan söylemeye çalışacağım. Şimdi böyle klasik olabilecek eserlerin bir özelliği oluyor. Ve o yüzden de galiba klasik oluyor. Her dönemde hatta aynı şey işte Tek başıma ben kaç Birkaç kere okuduğum zaman başka bir tarafından okuyabiliyorum. Bu klasik yapacak ee, özelliği o eseri. Dolayısıyla benim burada size anlatış yaptığım, hey 40 yıl önce defa okuduğum zamanki yakından tekrar okuduğum zaman aklımda kalan bir çözümleme, anlama denemesi var. Neye ulaştıysan o anahtar Şimdi kışkırtıcı bir tez olarak bütün bu yazdıkları için eksiksiz bir anahtar olarak şunu sunmak istiyor. Hayden bütün yazdıklarında sadece bir kavram uğraşmış. Özgürlük. Başka uğraşma. Hiç konu yok Ve bütün mantık dahil en soyut şekilde ifade ettiği metinler dahil hepsinde bir tek konusu vardır. Özgürlük. Şimdi tek temel e, kavram ve tek sonu özgürlük. Şimdi tabii benim konuşmamla da tanrı benim tanrısı mesela farkına hemen şu geliyor. Bu ikisi nasıl yan yana gelipdir? Çünkü şunu da çok iyi biliyoruz, Fransız devriminden sonra ve özellikle 18. yüzyıl aydınlanmasından sonra özgürlükle Tanrı yanına yan yana gelmesi en azından sözüne ettiğiniz bu çetlerde şey, yani, idariyatta devam etmiş olabilir, halkta devam etmiş olabilir, Ama ciddi bir şekilde bir düşünme Eğliliği ve tartışmasına girenlerde pek yakınlaştırılacak iki kavram değil. Çünkü gözlük, biliyorsunuz bir eğlilik kavramı, tanrı bedi ise bunu sınırlayan bir restorasyon kavramı. Çok fazla alıntı yapmayacağım ve bunların metinlerdeki ifadelerini girmeler ama yine de bir şeyi anlayabilmek için dinle olan ilişkisini hukuk tür taslaklardan bir iki ele işaret etmek istiyorum bu <gülüyor> bölüm korporasyon üzerine şimdi orada paragraf 188'de ne de aynı şöyle söylüyor bu kırba toplumu bu kırba toplumu bölümünün içerisinde olan bir şeydir bu kırba toplumu üç moment üzerinde durur, hareket eder, nasıl isterseniz. Birincisi, ihtiyaçların dolaylanması. Yani herkesin kendi ihtiyacını, bir diğerinin ihtiyacını karşıladıktan sonra ancak karşılayabiliyor olmasın. Çok kolay anlaşılabilir bir şey çünkü işbirliği toplumuna girilmiş, ihtiyaçlar artmış. Herkes sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir üretime giremez. Sadece bir tane şey edip, bir şey üretilmediği herkese onu dağıtacak kendi diğer bütün ihtiyacını yapalım. bir şey değil. Fakat önemli çünkü bu en temel özelliği Çünkü i̇şte Bu, burada da kelimenin de çok büyük bir önemini var. Herkese kullandığı, gül gönderi, gezerişan değerlendiriyor. İngilizce, Türkçe bazı görüyorum, sivil toplum olarak çekiyor. Bu, bourgeois toplumu, Çünkü bourgeois kelimesini Kesinlikle Stoyan kelimesinden alınmak lazım. Ön i̇ki tane teksi aynı dönemin içerisinde ve bugün bile hala birisi ihtiyaçları giderme peşinde örgütlenen bir bireyin ifadesi, ruhu olarak gereksinimler ve dünyasında vesaire, öbürünün daha siyasi ve bütün bir Fransız devriminin de özelliklerini taşıyarak kalmıyor. A'lıklı olmak üzere bir özgürlükler konusunda A'lık yapabildiği insan tarihleri. Demek ki burada burjuva toplumu demek aslında o sivil toplumdan çok daha doğru bir çeviri olacak. İkincisi, şimdi buna gereksinimler sistemi bu da enteresan bir şey. Yani orada bu şekilde birbirlerinden dolaylanarak bir toplumun temelindeki birinci oluşturanlar bir sistem oluşturmalıyız. İkincisi, bunun içinde var olan bir gerçeklik olarak genel anlamıyla özgürlük. Yani, hukuk sisteminde mülkiyetin korunması ve o hukuka riayet edilmesi, o devamlı işler halde tutulması, rechts play'de denilmesini kullanıyor. Yani sadece bir hukuk olması değil, Türkler çok iyi bir tecrübe bildiğimiz için, aynı zamanda onun işliyor olması. Üçüncü önemli taşıyıcı boyut sistem için şimdiye kadar bahsedilenlerin dışında kalan tesadüfi bazı halleri halledilir. Sistemin içerisinde entegre edebilmek için ve bunu da bütün bir sisteme ait direkler düşünerek yapabilmek için polis gücü ve korkarız. Evet ki sistemin içerisinde bir de Tüm bu genel özgürlüğü, onun ruh isteği olan mülkiyetin ve bu devletlerin devrimler üzerinden birbirleriyle toplumsal garanti altına alabilecek çünkü bir moment. zemesi içerisinde biraz daha ileride zipliş kayıt yarıştık bölümüne geldiği zaman yani etik yaşam diye çevriliyor ve devlet şimdi bu kadar yine dille ilgili olan bir programı işaret edeyim zipliş kayıt yani bütün İngilizce ve Türkçe'ye ve bir şekilde son dönemde çevrilen etik yaşam konuyu anlamayız zorlaştırır. Çünkü zipli işler, zipli öf ve adet, şimdiye kadar alışılmış olan bütün gelenek ve göreneklere de işaret ediyor. Yani orada toplumun zaten tanıdığı ve kültür denilen yani düşünmeden düşünmeden bütün davranışları oluşturan bir alışkanlık diye Zikriştay, Almanca'da boyutlu olarak zikre, şeyin işaret ettiği için bu boyutu çok önemli. Şimdi o elbette hangi davranışın etik konusunun temeli olan doğru hangisini yanlış, hangisinin daha doğrusu iyi, hangisinin kötü olduğuna karar verilecek bir dünyada bir etik dünyasında çok büyük bir önemi var. Çünkü o refleks kültür dünyasının içerisinde yapılan hareketleri ödeyecek mi, eğitmeyecek mi, iyi bilmeyecek mi? Ödemeyecek mi? Şimdi dolayısıyla dolayısıyla bir yanıyla gerçekten bir ilciye işaret ediyor tetik yaşam ama öbür yanıyla da çok kuvvetli bir şekilde bir örf adet gelenek konusunu işaret ediyor. Şimdi bunun çok büyük bir önemi olduğunu düşünerek üzerinde durmak istedim. Çünkü biraz sonra açıklayacağım zaman niçin heyel bu konuda bir özel, ek bir faktörü de şimdi içine katacak. onu birazdan söylemeye izin verin. Şimdi, bu etik yaşam ya da öfalet denilen devletle ilgili bölümün içerisinde söylediği şu, devlet ve din arasındaki ilişkiyi, ben bir de bir tercüme etmiyorum, ben biraz önce anlamı üzere çok anlamadım, bakmayacağım devletle din arasındaki ilişki son zamanlarda evin söylediği, peksik olarak devletin temelinin din olduğu ileri sürüldüğü için ve üstelik, bu tezede devlet biliminde son sözün söylenmiş olduğu <gülüyor> iddia edildiği için hatta bunun aksine ileri süren her türlü yaklaşımın sadece karışıklık çıkanacağı iddiasına karşı bu ikisinin ilişkisini ilişkisine açıklama getirmen gerekir. Şimdi yani yine bu ilişki belirli işte dine karşı devletten yapılır. Tüm içerisinde görülen şekil budur. Ve dinin genel bir sefaleti, değişime karşı baskıcı şekilde davranması, haksızlığı ve kayıpları ortadan kaldıracak bir umut olması, gerektiğini ileri sürdürüleri sürenlere karşı çıkar. Bunu kabul etmez ve üstelikler bir de dinin çıkar ve ilgilere karşı gerçek hayatın akışına ve işlerine karşı duyarsız vurdu duymaz olması gerektiği ileri sürülüyorsa devletin yapması gereken işler ise tesadüfe ve de bırakılmış ise. Ve bir de üstelik bu durumda ortaya çıkan baskı rejiminin kurbanlarına da ıstıraplarını dindirecek merhemin dinde bulunması gerektiği öneriliyorsa hemen şunu söylemek gerekir ki de din en ağır kulu körelik ağrıya almış, batıl yıkıratların zincirine bulunmuş olarak insanı hayvan ağrıya getirmiştir. Şimdi burada kulu ve körelik meselesine tekrar bir din açısından izin verin. Yani insanları en ağır yani en ağır kul durumuna hizmetkar durumuna siz efendi köle diye genellikle çeviren e, bölümün başında yine içinde geçen kelimeyi e, Namur Başar Bey çok doğru bir şekilde hizmetkar olarak çevirildi. Çünkü Hegel burada o kelimeyi kullanırken fenomenolojide de Didero'nun kaderci jant rolundan bir kiler musun orada çok bir olur. Ama daha da önemli diyoruz hizmetkaranın ötesi. Her ikisi hani bir mesela bir Protestan dünyası efendimiz olan Kambura hizmet gelen hali geliyor. Hizmet değişir diyor çok önemli değil. konu var. Orası bir de çalışma. Ne kadar çok çalışıyorsa hizmet o kadar. Hem hizmet çalışmadır. döngüsü evet. Şimdi yani biz burada benim yaklaşımım olarak diyeyim. Özellikle bu konuşmanın içerisinde işaret ettiğim ek istediğim nokta kul olarak çevrilmesi çünkü Tanrı karşısında yer tanrının kulları diye bir şey söz konusu. Yani köle kelimesi orada biraz daha farklı bir şeydi. Almancada sklav kelimesi, slave kelimesi. Srey kelimesi enstrict direkt kul da hepsini slay olarak çevirdiyiz ama İngilizce o ayın hayvanı. Ve önemli bir ayın. Biraz sonra onu daha enteresan bir, bir anlatımına girecek. Ve bu insana hayvan haline getirmiş dediği şeyde de örnek olarak eski Mısır, Hindistan hayvanın tanrı yerine konulması gibi örnekler gösteriyor ki hengen en genel anlamıyla dinden konuşmamak gerekir ve hangi şekilde olursa olsun dine karşı olmak gerekir ve kurtuluşu akılda kendinde olan bilinçte aramak gerekir. Aynı. Şimdi burada insanın hayvan haline gelişi ve orada eski Mısır vesaire hayvanların tanısan sanmı işaret etmesi bu tamamen Kant'ın dünyasının bütün bunları yabancılaşmış bir din olarak görmesine de işaret ediyor ki kendisi de bütün eserlerin içerisinde din olusunu o güne kadar anlaşıldığı yani akıl üzerine kurmadıkça tekişize edilen bir yabancılaşma sürücüsü var. Devlet dediğimiz ilişkisinde bunların kavramlarının neler olduğunu işaret etmek yeterli Çünkü kavramları işaret ederiz gelenekler, görenekler, oradaki lütfüllerler vesaire işlemiyor. Hepsi çözümleniyor. Yabancılaşmış olmasına, çıkabilmesi için işletmesi gereken katalizatör bir ölüm akı. Kısacası din içinde iddia edilen hakikat ve benzeri dinin işi olarak devletten ayrılıyor. Şimdi bu tabi 648'den beri Münster anlaşmasından beri Almanya'da din devlet ayrımı meselesi. Dünyeliyle sekülerizasyon diye ifade edilen ama aynı zamanda devlet değil. De yani kilise ve devlet birbirinden ayrılmıştır ve hatta kiliselere mülkiyetleri bırakılır fakat bütün yönetim toplum yönetimi ağırlıklı olarak devlete geçmiştir. Mesela sekülerizasyon kelimesinin bir Fransız ilçesi tarafından 1648'de ilk defa Mürs derve yapılan bu Din savaşları 1818-1848 30 yıl savaşından sonra nihayet bir barış anlaşması inşa ilk defa kullanıldı diyoruz. Ve Anlaşma de zaten devlet ve yasalar ve yükümlülükler her yerde en yüksek düzeyde kavramlanıyor tamamdır. Şimdi yurttaşın yasalar karşı bu yükümlülükleri yanında devletin de tüm yaşa mühürtaşlığının defanı sağlamak görevi olduğu hukuk felsefesinde devletle ilgili devletle en ilginç bölümü olan korporasyon bölümünden. Bütün bir hukuk felsefesinin üzerine kurulu olduğu, bilinçli ve kendinde olan bireylerin oluşturduğu toplum, yani biraz önce tarih ettiği o ihtiyaçlar, gereksinimler sistemi, hukuk temeli üzerinde kendilerinin birbirlerinden karşılıklı saygı ve kabul ilişkisi içinde, birbirlerinden dolaylanarak ve bunu da ancak birbirlerinin arzularını karşılıklı olarak takmin edecek birbirleri özel mülkiye teminize ve iş bölümü için üreten bu görevler olarak huzur ve hak içinde özgürce yaşarken heyden bu dolayı işleti gereksinim mallarının mübadelesi içinde toplumun bir kesimini zenginleşirken diğer bir kesimin yoksullaştığını elbette görmek için genç evvelce tarih edilen <gülüyor> işte, İngiliz ekonomik politiği okuyan bir düşünürle karşı karşıyayız. Adam silin, ulusların zemliliğinde temeli olarak bu zemliliğinde gördüğü bağımsız, özgür üreticiler ve kendi üretim araçlarına ve bedenlerine sahip bu insanlar üzerinden, mülkiyetleri de davranmak zorunda, özel mülkiyet üzerinden kurulu bir piyasa ekonomisinde iş bölümünün getirdiği gereksinimler dünyasını zeminleştirici özelliğini herhalde tekrar tanıyor. Peki gençliğinde fenomenolojiden önce bu İngiliz siyasi iktisatçılığını dikkatle okumuş olduğunu biliyoruz. Ama yine de, aynı kaynaklardan iş bölümünün çalışanları eblehleştirdiğini de ve mal mübadelesi üzerine kurulun bir özgür bireyler toplumda daha çok iştah ve çok arzu, daha çok gereksinim duyan bu bireylerin birbirlerine karşı bahçice davranlıklarında elbette bu birbirini yiyen insanların hoksta devlet düzenleyici ve saldırganlar arasında barışı kurucu bir devlet ara ve böyle bir düzenleyici devlet sağladığında Hegel'in Hobbes'ten 150 yıl sonra içinde bulunduğu toplum sadece Fransız devriminin insan hakları bildirilsinle sınırsız özgürlüğü kavuşmuş bu özgürlüğe kavuşmuş bireylerin toplumu olmadı. Ne vakit bir bir fena çünkü Temolojide yazarken 18004 Kod Napolyon ordularıyla birlikte Almanya'yı işgal ediyor ve yerleştirdikleri şey medenil kanunu. Şimdi bu medenil kanunu temel olarak bütün bu özgürlükler meselesinde alayıklı olarak piyaset meselesinin özel mülkiyet konuyuculuğunun üstlenen bir kanunu. Şimdi bu felsefesindeki Korporasyon bölümü Hayden Fransız devrimi bunun getirdiği sınırsız özgürlük. Bundan yana oluşuna hiçbir şekilde taviz vermeden özgür bireylerin devirlerini boğazlamaması için aradığı düzenleyici. Bu kavramın günümüze kadar özellikle Amerikan siyasetinde korporatizm, devletçilik, faşizm kullanıldığını da biliyoruz. Hayden korporasyonu serbest piyasa ekonomisi devlet müdahalesi toplumun genel çıkarlarının konumuz, kamu çıkarlarının üstünde, ama bunların önce de özgür ve bağımsızlık bireylerin birbirlerini yok etmemeleri için sağlanacak bir düzenleme olarak gördüğü açık. Düzenmiyor ki de. Kendilerinin bilincine ve özgürlüğüne kavuşan bu bireylerin kendisinin iç dinamikleri, varoluşlarının bir küreği olarak düzenleyeceği Hegel bulamamıştır. Bugüne kadar da kimse bulamamıştır. Bu nedenle Hegel'in devletinde Koordinasyon bu özgür özgürlerinin varoluşunun dışındadır. Yani o sınırsız özgürlüğü sadece hukuktaki eşitlik sınırlamıyor. Aynı zamanda aranan bütün o acıları yindirecek. Ayrıca devlet ve bir Ama Haylin kendi içinde tek bir özgürlük ilkesiyle mükemmel bir şekilde birbirinden dolayı yandı. bu toplumu bulmuşken bu işleyişi dışarıdan sisteme yabancı bütünlüğü bozucu, yabancı bir öyre müsaade etmesi de düşünmektedir. Devlin bulduğu çözüm elbeti bir özgürlük temelinde bir yerden türetmek olmadır. ve Bunun için bulduğu çözüm özgürlüğünde protestan anlayışı içinde Hristiyanlığın temel bir özelliği olduğunu göstermek olacak. Böylelikle bir taşla iki kuşluyor. Birincisi özel mülkiyetin piyasa oyuncuları Fransız demirine sınırsız özgürlük işe adlısını ama bunun yeni bir şey olmadığını. Bir işin içinde protestan ağırladığını da. Ve ben bunu bir şey anlatacağım. Bu seri beri en halis ve hakiki bir İslam olarak sadece bu protestanlığın var olduğunu şeydir. Tarihin içinde gelişerek Fransız devriminde zirveye vardığına bu sürecin takipçisi olduğumu söylemek, kodna konu yeni kurulan modern toplumun üzerine oturtması gereken gereği davranmış bir olacak. Ahlak örf, adet, delenek ilkesini hem çok yeni Fransız devrimiyle ortaya çıkan hem de çok eski tüm insanlık tarihini belirleyen eski bir hareket ettirici güç olmuş. He, bu, muhakkak Almanya'nın protestan zihniyetinin bir ürünü. Ama Fransız devrimi olmadan Hegel'in de protestan aradığından türetebileceği bir şey değildir. Bir şey en gelişmiş şeklinde göründükten sonra kendi geçmişinde görünür kılar diye söylüyen yani. nezaket kendisi. O çok alıntılanan sözündeki alaca karanlık, hemşafak hep grup baktiri diye düşündük, işte akıl kuşun uçması, Armanca'da denmanlık denlaşıyor, <gülüyor> bir de alaca karanlar için. Tabii işaret etmiyor. Çünkü denmanlık denmer diye bir anda ben şimdi olayı anladım, kavramın meselesini diyebilirim. Bu ikisinin Burada hem Fransız devrinin ilk başlangıç aklın ortaya diye çıktığı yer ama aynı zamanda da bütün bir son <gülüyor> soru olayı tarihin tam olarak san Hristiyanlığı başladığı noktadan bir akıl uçlu olarak tartışıyor. bu versiyonuna girişte yaptığı bu göndermede bu uçmak filmi kullanıyor ama ona bir ayağa kalkmak kendisini yükselmesi ve yani, kovalama hepsiz al. Ah. Yer söylediğimiz zaman niyaret yükselebildiği anlamına geliyor. Böylelikle hepinin birbirinin içine geçmiş, iki diğeri birbirinin içine geçmiş iki tanısı olmuş oldu. Hepinin mantığı açısından bu durumda kendi birbirini yazıp. Farklı, çelişkiliymiş gibi Ama gerçek anlamlarıyla anlaşırlıklarında da yani kavram olarak hakları verilerek açıklandıklarında tek bir tam özgürlük tamız. Bu tam yapı olmadan gelecek yeni özgürlük değil. Bu şekilde açıklan, kavandır zaman bilgi ve akıl yürütmeyle eleştiren her türlü eleştirimin tek bir eleştiren, kantikinden daha eleştiren bir akılla bulunur. Ancak bilgiyle varılmış her şeyi kapsayan bir bütün olarak varılabilecek son Ve varılan bu noktada bir tek özgürlük fikinden yol açıp onunla koşulup varıldığı için kendisinden başka hiçbir şeye de ihtiyacı olmayan gerçek bir tanrı. Yani yalnız, dolayısıyla mutlak ve absolut solumlu. Konstruksiyon analitik tersi birçiler ve çünkü matematikçiler ve hayranla öpecek bir hüküm kendilerini taşıyor. Çünkü daha fazla bir reduksiyon bir like tersi. tekrarlar şeklindesi, biz o zaman tekrarlık düşüncesine dahi sadece var ve yoktan hareketli bütün bir dünyayı açıklayalım. Bir ve sıfır. Lightness'in like manatlarının türedi. Lightness'in like diferansiyel Sonsuz küçükler. Ama aynı zamanda ilk kompüterinin başlangıcı. Sonra gelişen o kompüterin içinde bugün cep keplerimizdeki iPhone'larda S çok basit. Sıfır. Özgürlük yavaş değerli. Mükemmel bir konsüksiyon olarak bu sistemin içinde bütün bir tarikleri içinde yaşanılan zamanla bir en bir örtüş bu Özgürlük temelinde tüm bir dünya, dünya ekonomisi, modern toplumun bu sistemi ve insanın doğayla ve bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bunu kavrayıysanız mutlaka bir müddetimizdir. <gülüyor> Buna varmak için hiçbir inancı her yerinde kantar öğrendiği gibi her türlü inançtan sıyrılmış, bilginin sınırlarını aşmadan en sak akılla verileceğimiz bir bilgi durum. Ve işte kendisinin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimde de bütün halefetli programında ve tarihsel varlığı içinde açıkladığı için Kant'ın saf aklının nereden geldiğini açıklayamayan bütün kategoriyi a priori, kökenli bile açıklayan bir <gülüyor> mükemmelliği de özürlük fikrinin böyle bir özelliği vardır. Bu mükemmelliğe ulaşan yerde de tarih bitmiştir. Şimdi burada karşılamam. <gülüyor> Evet. Kesinlikle kesmek istemiyorum konuşmanızıcak Özellikle kanka da <gülüyor> artık da bunun son aşaması. Ama eee biraz aştığımız için birkaç dakika içinde toparlayabilirsiniz. Evet. teşekkür ederim buna rağmen Fransa'yı söylediğiniz için Fransa'nın yoluna dair konuşmalar da inşallah ben zamanıma hakim. Şimdi burada iki tane problemle karşılaşıyoruz. Ne geldi şekilde koymuş olduğumuz sisteme bu sisteme biliyorsunuz daha sonra genç hegeciler vesaire itiraz ediyor. Fakat ben iki tanesi özel karşı çıkışı üzerinde durmak istiyorum. Bir tanesi çok yeneğiniz. Susan Backmore karşı çıkıyor biliyorsunuz. Hegel, Hayiti ve Evrensel Tarık. Ve şunu söylüyor. Amplikli araştırmaları Hegel'in kendi dokümanları ve vesairesi üzerinden yok ki Fenomenolojide yazarken diğer bütün meksil yazarken bal gibi köleciğini biliyordu. Üçüncü, işte Fransız devriminin en hızlı şekilde, en kuvvetli şeker istihdamını köleler sömürge olarak yapıldı. San Dominik'te kölelerin ayaklanıp devleti kurmalarıyla en kuvvetli şekilde Fransız devrimine sahip çıktı. O yüzden sadece efendime köle yazdı. Yazmadı. Slave olduğu ilacı yok ki. Neş. Ama bunu bildiği kesin. Tespit ediyor. Şimdi bu iki noktada çok önemli. Birincisi Fransız devrimine saldırı çıkan köleleri dışlıyor. İki, bütün ekonomik sistemden bahsediyor. Bütün var edilen, ihtiyaçları karşılıyor. en kuvvetli bir işlerler. Siz bunu tarihten attığınız zaman sizin evrensel tarihiniz değişecek. Sadece çok kısa etki daha sonra açıklama bir tanı olur. İkinci, yani bu önemlidir mesele olarak o yüktür tartışlandık olarak gündeme girdi. Hegel'in eleştirisi sistemine. Ama bunun hiçbirisi içki değil. İçki değil, eleştirin. Marx'tan değil. Çünkü Marx, Hegel'i tamamlamak istiyor. Özgürlük adına Hegel özel bir kadar uzandı. Ve devletten başlayarak yabancılaşmış bir özgürlük kavramı üzerine kurulduğu olduğunu söyleyeyim. O yabancılaşmayı ortadan kaldıracak bir öneride bulunuyor. Zaman. Ağır şahlara kanun hegeli